Ağzı Allah'tan Şeytan Rizim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alameen. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabi ve atbaği e jmeen. hamd. Onun Kutlu Nebi salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen ehli beytine ve ashabına selam. Siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki yıllık bir yürüyüşün bugün sonuna geldik. Tabi öğrendiklerimiz ne kadar hayatımıza intikal eder, ne kadar hayatlarımız bunlardan şekillendi, Bunların muhasebesini hepimiz kendi nefislerimizle baş başa kalarak yapacağız. Ben elimden geldiğince Rabbim şahit, siz müminler de şahitsiniz. Kendi hakikatlerimi değil Allah'ın hakikatini size anlatmaya çalıştım. İnanın bazen zorlandım. Benim aslında bildiğim öyle değildi. Farklı bilmiştim ben. Ama derinlemesine işin içerisine girince, benim bildiğimin dışında bir hakikat olduğunu fark ettim bazı noktalarda. Ama çekinmedim, söylemeye çalıştım. Hakikatin canı sağ olsun dedim. Hakikat acıdır dedim. Hakikati dillendirmek üzerimize farzdır dedim. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Ben ne kadar bunu becerdim, yarın hesap defterleri açıldığı zaman göreceğiz. Benim duam o olsun, siz de ona amin deyin, Allah beni pişman etmesin. Siz de pişman olanlardan olmayın. İnşallah beraberce memnun ve razı olacağımız neticelere varmak hepimize nasip olsun. Bu 46 ders boyunca, bugün 47. ders, Kur'an'ın gölgesinde yürüdük. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin beyanları çerçevesinde yürüdük. Tarihin bize vermiş olduğu bilgileri Kur'an'ın, sünnetin, sahabe uygulamalarının süzgecinden geçirerek anlamaya çalıştık. Ne yazık ki ehlibeyt Beyt ümmeti birleştirmesi gerekecek önemli bir unsur iken parçaladı, parçalamaya da devam ediyor anlayış farklarından dolayı. Acaba nerede yanlış yapıyor ümmet diye bunu sorgulamaya çalıştık. Ve bir şekilde bu meseleyi doğru bir biçimde anlama adına beraberce gayret verdik. Bazen sorularınızla yön verdiniz. Bazen farklı noktalara kaydı konular ve bugün işin neticesine geldik. Ben Kur'an gölgesinde ehli beyti işlerken... Dört tane ayetin gölgesinde bu işi götürmeye çalıştım. Aslında işin başından beri dört ayet bir süre benim serlevhamdı. Ancak ben süreyi hep en sona bıraktım. O dört ayeti de ara ara sizlerle paylaştım. Tathir ayeti Ahzab 33, Meveddet ayeti Şura 23, Salavat ayeti ahsap 56 Mübahale ayeti Ali İmran 61 Bu ayetler gölgesinde biz Ehli Beyt meselesini anlamaya çalıştık. Sona bıraktığım süre biraz önce Hafız kardeşimizin okuduğu süreydi. Hepimizin de dilinde olan bir süreydi. Kevser süresiydi. Orada aslında Rabbimiz Yine ehl Beyt'le alakalı bir şey söylüyordu bize. Ve o kısacık sürede, Kur'an'ın en kısa süresinde, o üç ayetinde, belki üzerinde saatlerce konuşmamız gerekecek, hakikatleri bize beyan ediyordu. Ben o sürenin tefsirini yapacak değilim. Ancak Rabbimizin, bu sürede bize söylediklerine de, söylediklerine de dikkatinizi çekeceğim. O sürede, Kevser'in verildiğini söylüyordu. İnna a'tayna kel Kevser. Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. Kevser nedir? Böyle bir baktım tefsir kitaplarına. En az 30 farklı anlam verilmiş. 26'ya kadar sayıyı çıkaran tek başına müfessirlerimiz de var. Ama müfessirlerimizin söylediklerini hepsini alt alta yazdığınız zaman sayı otuzun üzerinde. Genel manada şu çok hayır. Zaten kefser bu çok hayır. Peki çok hayır ney? Sayın. Onun içine neyi sayarsanız sayın. Hayırlardan bir tanesi de peygamberin neslini devam ettiren Hazreti Fatmadır. Hazreti Fatma Kevser değildir demek de yanlış. Sadece Kevser Hazreti Fatma demek de yanlış. Hazreti Fatma Resulullah'a verilen çok hayırdan bir tanesi. O hayırlar fazla. Onların neler olduğunu Kur'an'ı okudukça biz anlıyoruz. İşte o hayırlardan bir tanesi olarak Kevser Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verildi. Zaten başıyla sonu arasındaki alaka da böyle anlamamız açısından bize gerekli ipuçlarını verir. Kevser'i verdi. Bu bir nimet. Her nümete şükür ister Rabbimiz. O halde ne yapacak? Rabbi لِرَبِّكَ her. Öyleyse Rabbin için Rabbine dönük Sadece Rabbin için ibadet et ve kurban kez. Sonra, inne Şani eke huvel ebter. Sana ebter diyen, soyu kesik diyen var ya, asıl soyu kesik olan o, o kindar, içinde beslediği o kinle sana bunu söyleyen o sözün sahibi aslında ebter olan odur aslında. Bakıyoruz Kur'an'ın nüzül coğrafyasına, Kur'an'ın meshet ettiği o coğrafyaya. Burada bir kindardan bahsediliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a efter diyen birinden bahsediyor. Kim bu? İbn Abbas'a göre, Mücahid'e göre, Katade'ye göre ve onlarca tabi'in ulemasına göre burada zikredilen şahıs As bin Va'il. Ama başka tabi'in ulemalarına göre burada zikredilen şahıs Ebu Leheb. Peygamberin amcası ve onlara çanak tutan başta Ebu Cehil olmak üzere Mekke'nin yüzlü adamları. Onlar demişler Allah Resulüne Ne zaman vahiy nazil olduktan sonra Ne zaman nazil olmuş Kevser Suresi Hicretin, Nübüvvetin ikinci yılının sonu Üçüncü yılın başı Bunun ötesinde başka bir tarihlendirme yok Enes bin Malik'e nispet edilen Medine devrine ait olduğuna dair bir iddia var ama O iddia genel kabul görmemiş Dolayısıyla nübüvvetin ikinci yılının sonları 3. yılın başı böyle bir hadisenin üzerine bu ayet nazil oluyor Biraz irdeleyelim Allah Resulü 25 yaşında evleniyor Hatice anamız 40 yaşında Evliliğin üzerinden 2 yıl geçiyor Resulullah 27 Hatice anamız 42 Eve bir çocuk doğuyor Evin göz aydınlığı olarak adı Kasım oluyor ve Resulullah doğan ilk çocuğundan dolayı Ebul Kasım diye künyeleniyor. Bu künye ile de meşhur oluyor. İnsanlar isminden ziyade künyeyi kullanmaya başlıyorlar. Kasım'ın ömrü iki yıldır. 598 miladi doğumu 600 vefatı. Daha nübüvete 10 yıl var. Kasım vefat edince Hatice anamız duygulanıyor. Ana yüreği ağlıyor ve Resulullah'a diyor ki, Ey canımın içi, ey canımın ve evimin efendisi, Kasım sütünü tamamlamadan gitti. Allah Resulü onu teskin ediyor. O cennette tamamlayacaktır sütünü diyor. Ona teskin olsun diye böyle bir cümle söylüyor. Kasım'ın sonrasında Zeynep, sonrasında Rukiye, Sonrasında Ümmü Gülsüm, Miladi 605, nübüvete 5 yıl var, Fatıma. Miladi 610, vahiy nazil oluyor. Miladi 612, Abdullah doğuyor o haneye. Hatice'den doğan çocuklar bu kadar. Abdullah'ın ömrü sadece 6 ya da 7 ay. Abdullah vefat edince... O zaman iki yıl olmuş, iki buçuk yıl olmuş, İslam'ın mesajları duyulmaya başlamış, iman edenler etmiş, karşı çıkanlar çıkmış. Kasım vefat ederken Resulullah'ın acısını paylaşan Mekkeliler, Abdullah vefat ettiği zaman aynısını yapmıyorlar. Çünkü bir şeyler değişmiş, o güne kadar onlar için Muhammed'ül Emindi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muhammed İbni Abdullah'tı sorun yoktu. Ama 610'da vahiy gelince Muhammedun Resulullah olunca sorunlar başladı onun için. Evin içerisinden bir yavrunun ölüm haberi bile Mekke'nin karayüzlü adamlarının vicdanını sızlatmadı. Bir ölüm hadisesini ...konuşmak durumunda kaldılar... ...ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama... ...neler söylediler neler... ...o zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz... ...bilenler... ...Kasım'ın vefat ettiğini... ...Resulullah'a Ebul Kasım künyesini... ...kullanmıyorlar... ...ama Efendimiz'in gelişini gören... ...Mekke'nin o vicdandan yoksun insanları... ...bakın bakın diyorlar... ...Kasım'ın babası geliyor... Ebul Kasım diyerek Resulullah'ın yüreğindeki o acıyı ziyadeleştiriyorlar davetin sesini kısalım diye konuşuyorlar Asbin Vail Ebu Leheb, Ebu Cehil içlerinden biri kalkıp şunu diyor bırakın onu zaten onun erkek çocukları yaşamadı soyu bitecek onun adı, şanı o öldükten sonra yok olacak. Böyle yok olup gidecek bir adamla niye uğraşıyorsunuz? O epter zaten. Soyu kesik onun. Öldükten sonra ispitecek. Rabbimiz cevap veriyor. Sana epter diyen epter. Peki epter mi? Bakalım. Asbin Vail oğlu hepinizin tanıdığı Amr İbn As. Onun oğlu ...Abdullah İbni Amr... ...ve o soy devam ediyor... ...aslında As bin Vail'in... ...biten bir soyu yok... ...Ebu Leheb... ...Utbe Uteybe iki oğlu... ...bir de Muattıp... ...üçte kızı... Durre, Azze Halide... ...Uteybe Resulullah'ın bir bedduasıyla... ...aslanların saldırısına uğruyor... ...küfür üzere ölüp gidiyor... ...Utbe yaşıyor... ...Muattıp yaşıyor... ...kızlar yaşıyor... Ebu Leheb'in soyu devam ediyor. Ebu Cehil çocukları var. En meşhuru hepinizin bildiği İkrime İbn Ebu Cehil soyu devam ediyor. Peki ne oldu? Ne oldu da Rabbimiz onların soyu bitecek dedi. Aslında Resulullah'ın erkekten devam eden bir soyu yoktu. Sonra yıllar sonra İbrahim olacak Mariye'den, o da daha süt yaşındayken vefat edip gidecek. Gerçekten Mekkelilerin dediği o zamana kadar doğru. Resulullah'ın erkek çocukları yaşamayacak. Ama bilmedikleri bir şey var. Onun adı yaşayacak, şanı yaşayacak, davası yaşayacak, kıyamete kadar yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Sadece mesele soy değil. Evet bugün... Kendisini Resulullah'a nispet eden, ben ehli beyttenim deyip bunu bir övünç kaynağı olarak insanlara söyleyen binler var, milyonlar var. Sadece Mekke, Medine'de değil, Anadolu'da var, Semerkant'ta var, Kazakistan'da var, Endonezya'da var, Malezya'da var, Tayland'da var, Sudan'da var, Somali'de var. Afrika'nın dört bir tarafında var. Nijerya'da var. Ehli Beyt'in mensupları dünyanın dört bir tarafında var. Peki siz hiç duydunuz mu kendisini? Ben Asbin Vail'in torunuyum diyen adam. Duydunuz mu kendisini Ebu Leheb'e nispet eden birisi? Duydunuz mu göksünü gene gere ben Ebu Cehil'in neslindenim diyen birisi. Kimmiş epter? Çocukları olmasına rağmen adı şanı kesilen mi? Çocuğu olmamasına rağmen adı yaşayan mı? Şanı yaşayan mı? Asıl epter olanlar Resulullah'a epter diyen. İşin soy kısmına baksanız, Resulullah dedi diyeceğini, Her peygamberin nesli kendindendir, Benim neslim ise Fatıma'dandır, Fatıma'nın evladı olmanın, Ayrıcalıklı bir hali vardı, O Resulullah'ın nesli olacaktı, Nesli Mustafa, Nesli Muhammed'i, Oradan devam edecekti, Ama işin diğer tarafında da, Öyle bir bağ olmasa da soyu kesik olanlar çocukları olmasına rağmen o sözü Resulullah'a diyenler olacak. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu yaşayacak. Allah o soya bereket vermiş. Bereket de versin zaten. Daha da bereketlensin. Kıyamete kadar da bereketlenecek inşallah. İşte o soyu anlama adına biz bu yürüyüşü başlattık, devam ettirdik, sonuna geldik. Canım kardeşlerim, çok şey söylediğimi zannediyorum. Sözü belki biraz da zayi ettim bu dersler boyunca. Ama önemli bir meseleyi anlamaya çalıştık beraberce. Bu son dersimizde, yürüyüşümüzün son noktasında şimdiye kadar size yaptığım dersleri, genel anlamda özetlemeye çalışsam da altından kalkamayacağım. Ama beş tane husus var ki onları sizin nazarınıza vereceğim. Çünkü Hatime, Hüsnül Hatime güzel bir şeydir. Kitapların nasıl ki son sözü okuyanların zihninde kalır. Bu da bu yürüyüşün son sözü olsun. Son sözünde bu beş madde üzerinde biraz durarak Ehli Beyt meselesi hakkında Öğrendiklerimizi biraz daha sağlamlaştırarak Bundan sonraki süreci devam ettirelim Bu değerlendirmede Ehli Beytin bize ne demek istediğini Ne dediğini Ne demeye çalıştığımı Biraz da ben kendimi de işin içerisine katarak söyleyeyim Beş noktada özetledim Nedir bunlar Bir Büyük bedeller ödeyen bir silsile Ehlibeyt. 2. Değerlerin tekelleşmesini önleyen bir silsile Ehlibeyt. 3. Tarihi iddiaların ispatı olan bir silsile Ehlibeyt. 4. Hazreti Peygamber'e karşı sevginin işareti olan bir silsile Ehlibeyt. 5. Dinin intikal ve muhafazasında belli bir vazife yüklenmiş olan bir silsile Ehlibeyt. 5 maddede şimdiye kadar yaptıklarımızı özetlemeye çalışacağım sizi de fazla yormadan. Birincisi neydi? Büyük bedeller ödeyen bir silsile Ehlibeyt. Gerçekten bunun nasıl olduğunu gördünüz. Hazreti Ali ödedi. Kanını da en sonda akıttı. Kanını Allah yolunda akıtmayan size bir ehli beyt mensubu anlattım mı ben? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinden itibaren hep evinin içinden, hep canının parçalarından, hep yüreğinden verdi, hep feda etti. Fedakarlığın zirvesini Resulullah Ondan sonra onun pak ashabı ve ailesi özellikle onların içerisinde ödediği Nesiller nesilleri kovalarken onlar ödemeye devam ettiler. Ödediler ödediler. Ancak ben dikkatlerinizi başka bir noktaya çekeceğim. Ehlibeyt nesli en fazla iki zümreden çekmiştir biliyor musunuz? İki zümre Ehlibeyt nesline tabir caiz ise eğer dünyayı dar ettiler kim bu iki nesil birincisi sultanlar İkincisi kim şaşıracaksınız belki ama bir hakikat ikincisi dostlar kendisini ehli beytin dostuymuş gibi gösteren ve dostu gerçekten de seven sevdiğini iddia eden o sevgisini dillendiren zümre Ehli beyt nesline öyle şeyler çektirdi ki bazen sultanların baskılarından, işkencelerinden, sıkıntılarından ah vah etmeyen o güzide insanlar yanındaki dostların yanlış tavırlarından dolayı ah etmek zorunda kaldılar. Size bir söz söyleyeyim siz bu meseleyi daha iyi anlayın. İmam Zeynel Abid'in dostlarına hitap ediyor. Kullandığı bir cümle. Ey Müslümanlar diyor. Allah için sizden şunu istiyorum. Ne olur bizi İslam sevgisiyle seviniz. Vallahi korkuyorum sizin sevginizden. Yarın sizin sevginiz Allah katında bize ar olacak. Utanç kaynağı olacak. Sizin bu sevginizden ben korkuyorum diyecek Acayip bir şey Sevgiden nasıl korkulur Eğer kalkar da Hristiyanların Hazreti İsa'yı sevdiği gibi seversen O sevgiden korkulur Eğer kalkar da beşer üstü şeyleri izafe edersen Sevdiğine o sevgiden korkulur sen kalkar da sevdiğini yarı ilah durumuna geçirirsen o sevgiden korkulur. Recat düşüncesini savunursan o sevgiden korkulur. Onun ölmediğini söyleyip ondan başka şeyler umarsan o sevgiden korkulur. İşte ehli beytin o güzide insanları bu sevgiden çok çektiler. Ve onun için İmam Zeynel Abidi'nin dilinde bu cümle vardı. O cümleyi her daim söyledi de söyledi. Hazreti Ali'nin dualarından bir cümleyi hatırladınız mı? Ya Rabbi katından senden bir yardım istiyorum. Çünkü yol uzun düşman hileli dostlar ise cahil. Nasıl dokunmuşsa Hazreti Ali'ye Dilinden bunlar dökülüyor. Yoluzun düşman hileli, dostlar cahil. Yol uzun olsa, düşmanın kırk tane entrikası olsa, sağında solunda sağlam dost olsa ne yazar? Ama senin sağında solunda dost da cahilse, başına sinek konmuş, seni seviyor güya elini alıp koca bir kalası, başına indirecek kadar cahilse, seni koruma adına güya, sana böyle bir iş yapıyorsa, senin haline dostun da ağlasın, anan da ağlasın, düşman da ağlasın. Ama bir hakikat ki, Ehli Beyt'in o silsilesi çok çekti, sultanlardan çekti onu biliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyordular. Tavırları, Hazret Hüseyin'den sonra İmam Zeyd'i saymıyoruz, Sükûnet tavrıdır. Hiçbir sultana fiili bir karşı koyuşları olmadı onların. Ama en ufak bir şeyde, sultanların endişe ettiği onlardı. Çünkü biliyorlardı, o gasp ettikleri yerin hakkı onların. Onlar orayı gasp etmişler. Kendileri orada güvenle durmadıkları için, en ufak şeyde, endişeye kapılıyorlar ve bunun bedelini ehli beytin nesline ve o imamlara ödettiriyorlar sultanların yaptıklarından yanmadılar ama İmam Cafer-i Sadık ah ah dedi inledi yanında dost gibi gözükenlerden İmam Musa Kazım dayanamadı bir gün siz misiniz bize dost deyip yanındakileri sorguladı çünkü dostların, dost gibi gözükenlerin sözleri onları çok hırpalıyordu. Mazlum bir nesil, kurban bir nesil, neler çektiler, neler gördüler. Bize çektikleri o sıkıntılarla da muhabbetin dengesine ait çok şeyler söylediler. İkincisi, değerlerin tekelleşmesini Önleyen bir silsile ehli beyt. Ne demek istiyorum? Ehli beyt, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ev halkı olmak, o soydan olmak bir ayrıcalık. Ama o ayrıcalığı ehli beyt tekelleştirmedi. Bakın öncesine götürerek sizi bir noktaya getireyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Adnan'dan Abdullah'a kadar... 21 nesil boyunca o soyun hepsini biliyoruz. Soyun karşı tarafında hanımları da biliyoruz. Amine'den Mutmatarra'ya kadar yani Adnan'ın anasına kadar 21 nesil boyunca efendimizin ninelerini de biliyoruz. İlahi bir hikmet Allah Resulü'nün o 21 nesil 21 ninesinde nesiller içerisinde Hicaz'ın hemen hemen tamamından kadınlar var. Mudar oğullarından var, Adnan oğullarından var, Cedis oğullarından var, Mahzum oğullarından var, sonra Kureyş'e geldikten sonra diğer kabilelerden var, var da var, Süleymoğullarından oğullarından var, Guda oğullarından var, var da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Özellikle Akabe biatları sırasında o çadırları dolaşırken biatlar öncesinde, ninelerine ait olan kabilelerin yanına gittikleri zaman şunu söylüyordu. Ben sizin evladınızım, benim ninem de sizden. Onları bu yönüyle şereflendiriyordu. O gün bu sözün kıymetini bilmeyen Hicaz Arapları, ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Koca bir medeniyet kurdu. Hicaz'ın tamamına İslam'ın mesajı yayıldı. O zaman şunu dediler. Vallahi bizim hanımlarımızdan bir tanesi de Resulullah'ın analarından birisidir. Resulullah'ın o gün siz benim dayılarımsınız dediği sözde de hilaf yok. O gün siz benim oğlumsunuz deyip Resulullah'a oğul muamelesi yapmalarında da hilaf yok. Ne yaptı Cenab-ı Hak? bütün onları Resulullah'a bu manada soy bağı kurdurarak bir yönüyle şereflendirdi bunun başka hikmetleri de var özellikle irsiyet yönünden Resulullah'ın şahsiyetinin gelişmesi davete vesile olsun diye bunlar ayrı bir mesele biz şimdi meselenin bir noktasındayız gelin ikinci aşamaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine tam 14 tane hanım girdi Esma binti Numan bunların içerisinde. 14 hanımdan 7 tanesi Kureyş'in dışındaydı. 7 tanesi Kureyş'tendi. Kureyş'ten Ümeyye oğullarından var. Ümmü Habib anamız Ebu Sufyanın kızı. Mahzum oğullarından var. Ümmü Seleme anamız Mahzum oğullarından. Diğerleri de var biliyorsunuz saysam çok. 7 tanesi Kureyş'in muhtelif kabilelerinden. Yedi tanesi de Kureyş'in dışından civar kabilelerden var Amr İbni Sasa'dan var Hristiyan olup Kıbti olup o haneye giren var Maria anamız Yahudi olup Yahudi aslı olmasına rağmen Medine'deki Yahudilerden Nadir kabilesinden olan iki tane anamız var Safiye anamız Reyhani annemiz anneler yönünden de böyle Böyle bir yüzellik var onların iç içerisinde Gelin ehli beyt nesline, nesline Hazreti Ali Fatıma anamızın üzerine evlenmedi Bir teşebbüs etti ama hadiseyi biliyorsunuz Sonra evlendi arka arkaya Değişik zamanlarda 8 evlilik yaptı Bakın kimlerle evlenmiş Hazreti Ali Hazreti Hasan Biraz maharetliydi bu konuda biliyorsunuz. Mübalağa ifadeler var ama benim tespitime göre 13 tane hanımla evlendi. Bakın kimlerle evlendi. Hazreti Hüseyin 4 ya da 5 evlilik yaptı. Bakın kimlerle evlendi. Onlardan bir tanesi İmam Zeynel Abidi'nin anası olacaktı. O Yezdi Cerdin kızı yani Sasani İmparatorluğunun Fars imparatorluğunun kızı olan Şehrubani olacak. Orası da Ehli Beyt'ten nasiplenecek. O da şereflenecekti. Sayın ondan sonra. İmam Muhammed Bakır'ın anası kim? Onun anası Hazreti Hasan'ın kızı Fatıma. Fatıma binti Hasan. Ya İmam Caferi Sadık'ın anası kim? O ana ki bir sıdk silsilesinin devamı. Ümmü Ferve, Binti Kasım, Binti Muhammed, Binti Ebubekir Bekir. Kimden bahsettiğimi anladınız. Sıdk meselesinde zirvede olan Hazreti Ebubekir'in Bekir'in torunu olarak o haneye girecek. Ehli Beyt'ten nasiplenecek. Ve ondan sonraki benim size anlattığım imamları şöyle bizi zihninize canlandırın. Magripli, Berberi asıllı, Cezayirli. Sudanlı, Somalili, Mısırlı hanımlar o hanede. Evet, Ehlibeyt'in bir ayrıcalığı var ama asla tekelleştirmediler. Onlar üstünlüğün ırkta, soyda, dilde, renkte değil, takvada olduğuna inanan Vahi evinin çocukları olarak bunu bir şekilde uyguladılar. Çoğu cariye hanımlarla evliliği kelih görürken nice ehli beyt imamları o cariye hanımları hanım olarak hanelerini aldılar. Ve nesilleri onlardan devam etti. Onlar da ehli beytin anası oldular. Tekelleştirmediler. Bu bir hakikat olarak önümüzde duruyor. Üçüncüsü. Tarihi iddiaların ispatı olan bir silsile ehlibeyt çok önemli bir mesele hepsi de önemli ama bu mesele biraz daha önemli biraz daha bugünün dünyasıyla alakalı bakın aziz kardeşlerim bugün İslam ümmeti tarihin üzerinden bazı meseleleri anlar, anlarken anlamaya çalışırken ne yazık ki tarihi meseleleri akideleştiriyor ve siyasal bir akide üzerinden bazı meseleleri anlamaya çalışıyor. Hal böyle olunca da iş çıkmaza giriyor. Ve ne yazık ki tarihi meseleler önümüzü aydınlatması gerekirken başımıza iş açan meseleler haline geliyor. Bugün biz ehli beyti sahih ve selim kaynaklardan okuduğumuz zaman ümmetin tartıştığı fedek meselesini ...tam anlamıyla doğru bir biçimde anlarız. Hz. Ali... ...kendinden önce halife olan... ...Ebu Bekir, Ömer, Osman... ...radıyallahu anhum ecmain... ...bunlara karşı tavrı... ...bugün birilerinin iddia ettiği gibi mi değil mi... ...anlarız. Hz. Ali'den sonra Hz. Hasan'ın... ...Hazet Hüseyin'in... ...mücadelesinin taraflarını... ...ve o mücadeleyi oluştururken... ...kullandığı bazı sözleri... Gerçekten onlara ait olmadığını anlarız. Bu o kadar önemli bir mesele ki gerçekten biz bugün doğru ve selim kaynaklar üzerinden meseleyi anlamaya çalışsak çok farklı şeyler söyleriz. Meseleyi anlayabileceğiniz bir örnek veriyorum size. İmam Zeynel günleri bugün ondan açtım söz ondan devam etsin. Kufeden bir grup geliyor imama ziyaret etmek için. Oturuyorlar, konuşmaya başlıyorlar. Söz, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın üzerine geliyor. Kufeden gelen o zümre, üç halife hakkında kötü sözler söylüyorlar. Ve onları rencide edecek, onları el ayağa düşürecek, ağza alınmayacak sözler söylüyorlar. İmam Zeynel Abidin onları biraz dinliyor. Sonra onlara diyor ki susun ve beni dinleyin. Ben Kur'an'ı okuyan bir insanım. Kur'an'da müminler Rabbimizin kelamıyla üç zümre olarak bize anlatılır. Haşır suresi 8. ayet, Haşır suresi 9. ayet, Haşır suresi 10. ayet. Kur'an'dan konuşan bir imamın sözleri bunlar. Ben Haşır suresinin 8. ayetini okuyorum. Allah orada müminlerin muhacirlerinden bahsediyor. Evlerini, yurtlarını iman adına terk etmelerinden bahsediyor. İman bedelini ödediklerinden bahsediyor. Ve onlardan övgüyle söz ediyor. Ben bakıyorum, sizin anlattıklarınızın içerisinde onlardan var ama siz onlardan değilsiniz. Ben Haşır Suresi 9. ayeti okuyorum. Bakıyorum ki Rabbim orada müminlerin ensar olanlarından bahsediyor. Evlerini, işlerini, açlarını iman adına gelen muhacir kardeşleriyle paylaşan o zümreden bahsediyor. O ayet o zümreyi övüyor. Bakıyorum sizin eleştirdiğiniz isimler içerisinde ayette övgüyle bahsedilen isimler var ama siz onlardan da değilsiniz. 10. ayet ne muhacirdir ne ensardır sonradan gelmiştir. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna Rabbena ğfir lena ve li ihvaninellezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina ğillen lillezine amenu Rabbena innaka raufur rahim. Onlardan sonra gelenler Kendilerinden önce yaşayan müminlerden yanlarında bahsedildiği zaman şöyle derler Allah'ım sen o iman eden kardeşlerimizin günahlarını hatalarını bağışla onlara karşı bizim kalplerimizde en ufak bir kin bırakma muhakkak sen raufsun rahimsin ben bakıyorum siz bunlardan da değilsiniz. Son söz nedir biliyor musunuz? Allah aşkına söyleyin siz kimsiniz? Muhacir değilsiniz. Ensar değilsiniz. Onlar hakkında hüsnü zan besleyen de değilsiniz. Allah aşkına söyleyin siz kimsiniz? Ne desin Allah aşkına İmam Zeynel Abidin? Anladınız mı bu kardeşinizin feryadını? Niye ben falanca da şiileşmiştir deyip iftiralara hedef olma pahasına iki senedir bu feryadı dillendiriyorum bunu söylememiz lazımdı bu hakikati bir şekilde duymamız ve duyurmamız lazımdı derdimiz bu yoksa ne ben kimseyi kızdırmak ne kimseyi sevindirmek ne alkış almak ne muhalefet tanınmak böyle bir derdim yok Allah yüreklerde saklı olanları da biliyor ama İmam Zeynel Abidi'nin Burada söylediği söz çok açık bir biçimde ortada. Zaten uygulama da var ortada. Hazreti Ali dedim ya Fatıma anamızdan sonra 8 evlilik yaptı. Allah o evlilikten 11 kız, 10, 11 erkek, 16 kız verdi. Açın bakın ensaf kitapları elimizde duruyor. Oğlanlardan birinin adı Ebu Bekir, birinin adı Ömer, birinin adı Osman... Allah aşkına tesadüf olur mu bu sevmeyen ve bu manada yüreğinde bir şey besleyen Hazreti Ali çocuklarına niye bu isimleri versin Hz Hasan'ın çocuklarına bakın Ebu Bekir Talha İmam Zeynel Abidine bakın İmam Caferi Sadık'a bakın bakın ehlibey'tin Beyt'in diğer mensuplarına bakın neler göreceksiniz neler Sevginin onların dünyasındaki isarı tarihin bize verdiği bilgilerin içerisinde şu anda duruyor. Ondan sonra gelenler meseleyi başka anlamışlarsa bunda imamların ne suçu var? Ehlibeyt neslinin ne suçu var? Mesele budur. Dördüncü madde Hazreti Peygamber'e karşı sevginin işareti olan bir silsile ehlibeyti. Cemil Hoca söyledi o cümleyi Ben de o cümleyi çok sık kullandım derslerde Biliyorsunuz Allah'ı sevmek imanın hakkı Peygamberi sevmek Allah'ın hakkı Ehli beyti sevmek Peygamberin hakkı Hatu tu burhaneku min kuntum sadiqin Deyin bana Hocam deyin Ver bunun delillerini Delillerini söylüyorum size Kur'an'dan delil söylüyorum Allah'ı sevmek imanın hakkıdır Bakara 165 Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır Ali İmran 31 Ehli Beyti sevmek peygamberin hakkıdır Şura 23 Kur'an söylüyor bize Peki söylüyorsa nasıl sevmeyiz biz? Hep dediğim cümle sizin dilinize düştü mü bilmiyorum Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah Nasıl sevmem? Sen Ali'yi sevdin, sen Fatma'yı canından aziz bildin, can parçası dedin. Hasan Hüseyin'i sen bağrına alırken cennetin reyhanları deyip aldın. Onları kokladın, öptün, kayboldukları zaman yüreğinden bir parçayı kaybetmiş gibi oturup ağladın. Onlar için bize ihbarı gaybilerde bulundun. Onlardan sonra gelenler için neler söyledin neler. Şimdi biz nasıl sevmeyiz senin sevdiklerini. Hepsini bir tarafa bırakın. Gelin biz sizi gadir huma götüreyim. gadir hum bu meselenin zeminini oluşturan en önemli mesele. Hadiseyi biliyorsunuz baştan anlatmayacağım. Yemen'e göndermiş Efendimiz zekat mallarıyla geliyor Hazreti Ali yanında sahabeden bazıları. Duyuyor ki yolda Resulullah veda haccına gitmiş hacca yetişmek için Mekke'ye doğru gidiyor askerlere diyor ki sakın zekat ve sadaka mallarına el sürmeyin Resulullah gelince pay edecek. Varyo veda haccına haccı tamamlanıyor, tamamlıyor peygamberimizden önce geliyor sahabe de düşünmüş demiş ki 3 aydır yollardayız üstümüz başımız toz toprak oldu. Biz Resulullah'ı ve sahabeyi güzel elbiselerle karşılayalım. O zekat mallarından bir iki tanesini kendilerine elbise olarak edinmişler. Ali bu Ali. Haksızlıktan zerre miktarı ödün vermeyen Ali. Onu görünce kızmış. Çıkarın demiş. Çıkarmayıp itiraz edenlerin üzerinden çekmiş almış. Bu tavır. O günkü askerler içerisinde huzursuzluk mevzu bahisi olmuş. Huzursuzluk büyümüş. Hadiseyi kısaltanak anlatıyorum. Resulullah gelmiş yetişmiş. Onlarla yola çıkmışlar. Hazreti Birey de anlatıyor. Vardım diyor Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah dedim. Ali'nin bize yaptıklarını gördün mü? Anlattım. Hazreti Bürey'de diyor ki bir baktım. Resulullah'ın yüzünün rengi değişti, sinirlendiği zaman o şişen damar şişti, öyle bir pişman oldum ki, anan seni kaybetsin büreyde dedim, sen nasıl bu işi söylersin Resulullah, anladım ki Allah Resulü, Hazreti Ali için söylenen o sözden hoşnut olmadı, yürüyoruz, söylentiler devam ediyor, bir öğle vakti, öğlenin sıcağı, çamurluk, kadir denen yerde, konaklayın İslam'ın askerleri İslam'ın mücahitleri deyip Allah Resulü orada hepsini konaklatıyor size Şii kaynaklardan bahsetmiyorum aktardığım rivayeti Müslim Zeyd bin Ebe Erkam kanalıyla bize naklediyor onlarca hadis kitabında Ahmet bin Hanbel'de mesaide Ebu Davud'da ve daha nicelerinde geçen bir rivayetten bahsediyorum Resulullah konakladı Konaklamaya elverişli olmayan bir yerde. Ve sözüne Arafat'ta o andan nazil olan ayetle başladı. Maide üçüncü ayet, ayetin ne olduğunu biliyorsunuz. Sonra sözü Hazreti Ali'nin üzerine getirdi. Ehli Beyt'in faziletlerinden bahsetti. Gel Ali gel dedi. Geldi Ali. Sağını aldı Ali'yi. Ali Ali'nin havadan hiç inmeyen elini... Elinin içine aldı. Sahabe diyor ki öyle bir kaldırdı ki o eli biz ikisinin koltuk altlarındaki beyazlığı metrelerce uzaktan gördük. Hadise böyle ceyran ediyor ve Resulullah eli böyle kaldırmışken ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin dostuysam Ali onun dostudur. Allah'ım Aliye dost olana dost, düşman olana düşman ol diyecek. Bu söz Resulullah'ın dünyasında ehli beytin nerede durduğunu anlamamız açısından önemli bir söz. Konuşma bitiyor. Hazreti Ebu Bekir gelip tebrik ediyor. Hazreti Ömer gelip tebrik ediyor. Hazreti Osman gelip tebrik ediyor. Hz. Ali'nin elde ettiği o andaki taltife o gün orada bulunan sahabelerin büyük bir kısmı takdirle, taltifle karşılıyorlar. Buraya kadar sıkıntı yok. Ehli sünnetin kaynaklarında da böyle. da bizim kaynaklarımızdan alır kullanır kendi kaynaklarında aktardıkları yeri itibariyle buraya kadar da böyle. Mesele buradan sonra. Nedir? Ehli sünnet dünyası bu rivayeti kabul ediyor mu? Ediyor. Nasıl anlıyor? Ehli beyte muhabbetin bir izharı. Ehli Siyah bu rivayeti kabul ediyor mu? Ediyor. Nasıl anlıyor? Halifeliğin vasiyet yoluyla ilanı. Aradaki farkı gördünüz mü? Ehli sünnet dünyası buradaki Resulullah'ın sözlerini... Kesinlikle ehli beyte muhabbetin bir izharı olarak algılıyor. Ama ehli şia hayır diyorlar. Burada bir vasiyet var. Burada hilafetin ilanı var. O ilanın da Resulullah'ın dilinde bir hakikati var. Peki ehli sünnet mi haklı? Ehli şia mı haklı? Ehli sünnete göre ehli sünnet haklı, ehli şiaya göre ehli şiha haklı, ben de ehli sünnetim, bize göre de ben biz haklıyız. Ehli sünnetin söylediği haklı. Benim dediğim kimseyi ikna etmiyor. Şia'nın dediğinden de kimse ikna olmuyor. Ya ne yapacağız? Hadi gelin, bir ehli beyt mensubunun sözüne kulak verelim. Hasan el-Müsenna kim? Hazreti Hasan'ın oğlu. Onlarca kaynakta geçen bir sözünü aktarıyorum. Soruyorlar, Deden Ali'ye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gadir Hum'da bu sözleri söyledi mi? Vallahi eksiksiz söylediğiniz o sözlerin hepsini söyledi. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bu sözleri söylerken, Deden Ali'nin hilafete geçmesi için onun emirliği için söylediği vallahi hayır. Eğer öyle olsaydı askerlerin üstündeki zekat mallarının çıkarılmasına ta, çıkmasına çıkarılmasına çıkarılmasını isteyen Hazreti Ali dedesinden bahsediyor. Ona tahammül etmeyen Ali Hilafet gömleğini Resulullah ona giydirecek. O da çıkartıldığı zaman sessiz kalacak. Benim tanıdığım dedem asla böyle bir şey yapmaz. Alın size söz. Hasan el-Müsenna'nın sözü. Eğer ikna olmuyorsanız ben ne yapayım artık? Ama söz öyle bir oluktan ki ehli beyti çok iyi dinleyen, çok İyi anlayan bir oluktan. Böyle olunca bizim muhabbete ait söyleyeceğimiz sözler. Evet Resulullah'ın ehli beyt adına bize söylediği sözlerin bir gereğidir. Ama ötesindeki sözlerin hiçbir tanesi kabul edilecek sözler değildir. Bakın Zeyd bin Erkam. Müslim'deki rivayetin sonunu nasıl bitiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın son cümlesi. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte ehlibeytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun ve ehlibeytime sahip çıkın. Siz bu sözü duydunuz. Resulullah'ın bu sözünün gereği onun ehlibeytine sahip çıkmak için buradasınız. Allah bundan da geri koymaz. Hakimin müstedrekinde aktarılır. Aynı rivayet, oradaki son cümle biraz farklıdır. Şüphesiz ben size iki ağır önemli sakalein emanet bırakıyorum. Bunların bunlar Allah'ın kitabı ve benim ehli beytimdir. Bu ikisi Kevser havuzuna gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözler bunlar. Böyleyse eğer, ehli beyt ümmete emanet edilmişse eğer, aradan nesiller geçmiş, zaman geçmiş, mekanlar değişmiş, ne emniyeti var? Resulullah'ın ehli beytinden olduktan sonra başımızın üstünde yeri var, onların her türlü ihtirama hakları var, ama muhabbetin dengesinin ne olacağını en başta söyledim, o cahil dostların durumuna düşmeme noktasında da bizlerin üzerinde bir vazife var. Mesele budur. Beşinci ve sonuncu maddeyi de söyleyeyim dostlarım size. Beşinci madde dinin intikal ve muhafazasında belli bir vazife yüklenmiş olan bir silsile ehl Beyt. Böyle bir vazifeleri var. Siz bu vazifenin ne olduğunu Kerbela'ya doğru yürüyen... Hazreti Hüseyin'e Gitme Hüseyin Babanı nasıl kandırdılar Kufeliler Seni de kandıracaklar Sözüne karşı Gitmem lazım deyişinden anlayın Siz Onlara yüklenen bu misyonun Ne olduğunu İmam Zeyd'in ikinci bir Kerbela kıyamını başlatırken Başına geleceklerini Bile bile O meydana yürüyüşünden anlayın Siz Siz ...başlarına onlarca iş gelmesine rağmen... ...İmam Zeynel Abidi'nin... ...İmam Muhammed Bakır'ın... ...İmam cafer Sadık'ın... ...İmam Musa Kazım'ın... ...İmam Ali Rıza'nın ve diğerlerinin... ...ne gelirse başlarına... ...hoş geldi sefa geldi deyip... ...haklarına ve hallerine... ...rıza gösterip... ...hiçbir zaman hallerinden... ...şikayetçi olmayıp... ...bu işin onların bir kaderi olduğuna... Bu meselede onlara yüklenen bir misyon olduğuna başlarına gelen bu işlerin de o misyonun bir gereği olduğuna dair rıza hallerinden anlayın. Onların o halleri zaten bize anlatır. Allah aşkına o hayatlar zihinlerinizde taze taze duruyordur zannedersem. Hatırlayın şöyle onların o mücadelesini sultanlarla dostlarla farklı kesimlerle Farklı düşünce sahipleriyle o rıza hallerini hatırlayın. Kendilerine biçilen role ne kadar sadakat gösterdiklerini daha iyi anlarsınız. O kim biçti? Allah biçti. Kim bize beyan etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Hakimin müsterdekinden size naklediyorum. Yıldızlar yeryüzündeki insanlar için yollarını bulmaları, ve denizlerde boğulmamaları için bir güvencedir. Hiçbir şeyin olmadığı bir zeminde yıldızın kıymetini bilen bilir. Ehli beytimde ümmetimin ümmetim için ihtilaflara düşmemek için bir güvencedir. Ehli beytin misyonunu, ehli beytin değerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle beyan ediyor. Dolayısıyla bu beş madde çerçevesinde bir noktaya getireyim sözü sonra işi başka bir noktaya getireceğim. Bizim ehli Beyt meselesindeki bu yürüyüşümüz tarihi okuma meselesi değildi sadece. Evet tarihe gittik başladık hicretten itibaren geldik hicri 260'a kadar sonrasında başka bir noktaya da vardırdık sözü. Tarihten olaylar anlattık belki Emevilerden bahsettik, Abbasilerden bahsettik, Fırkalaşmalardan bahsettik, Mu'tezile'den bahsettik, adam bahsettik, Mürciye'den bahsettik, Kaderiye'den bahsettik, Cebriye'den bahsettik, Bahsettik, bahsettik, Ama hep bugün için bahsettik. Benim amacım sizi tarihtin içinde yüzdürmek, Ve o menkıbeler içerisinde dolaştırmak değildi. Oraya gidip, Buraya gelip, Buradaki sorunları görüp Oradan ilham alarak Bu sorunları çözme adına Bir gayret ortaya koymaktı Ne kadar başardık bilemiyorum En başta dediğimi bir daha diyorum Allah açtığı zaman Hesap defterlerini göreceğiz İnşallah o gün Ne siz bu sofraya talip olduğunuz için Pişman olun Ne de ben sizi meşgul ettiğim için Sizi oyaladığım için Pişman olayım O gün sevinip ne de iyi etmişiz öğrendik ki hayatımıza yön verdik diyeceğimiz hakikatleri öğrenmenin mutluluğunu Mevla yüreklerimizde tattırsın. Aziz kardeşlerim iki yıllık yürüyüş bugün inşallah nihayete erecek. Aslında programda şöyle bir şey vardı. Biz seneye Bismillah deyip Siyer'den başlayıp yürüyecektik. Belki biraz usul. Belki biraz öncesi Allah Resulü'nün kutlu doğumu adım adım nübüvvet öncesi hayatı sonra Mekke dönemi ila ahir gidecekti. Ben bu programı değiştirdim sebebini de söyleyeceğim. Aslında değiştirmem biraz da sonrasındaki derslere zemin olsun diye değiştirdim. Biraz da ihtiyacımız var o ihtiyaçtan dolayı değiştirdim. Allah nasip ederse, ömür verirse, dua edeceksiniz, Allah ömür versin, ömre bereket versin inşallah. 21 Eylül'de, Cumartesi günü, yine aynı saatte bir araya gelirsek, muhteşem ahlak diyeceğiz, siyerin gölgesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yıllık hayatını bir yönüyle, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatının çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bu muhteşem ahlak dersleri bir yönüyle işleyeceğimiz siyer derslerinin de zemini olacak. Bu noktada çok ciddi sıkıntılarımız var. Öne almamın sebebi bu. Bakıyorum, siz de bakıyorsunuz. Gevşiyoruz. Dün tepki gösterdiğimiz bazı şeyleri Bugün biz yapıyoruz. 10 sene önce paramız azken faiz meselesini konuşmak iyiydi. Şimdi paranın miktarı çoğaldı. Kimsenin dilinde faiz yok. 10 sene önce cihat derdik, tağut derdik, Rab derdik, ilah derdik. Şimdi daha farklı şeyleri diyoruz. Başka ideolojileri, başka şeyleri konuşuyoruz. Evimizde çözülmeler var. İş yerlerimizde çözülmeler var, yürüdüğümüz yolda çözülmeler var, hizmet anlayışımızda çözülmeler var, var da var. Bize iyi bir tokat lazım. Artık o tokata siz ikaz tokatı mı dersiniz, şefkat tokatı mı dersiniz ne derseniz deyin. Ama öyle bir elden olmalı ki bizi bir diriltmeli. O diriltecek el Allah'ın izniyle. İnsanlığı da diriltecek el olan Hazreti Muhammed'in elidir. İnşallah o el ashab-ı kiramın elidir. Hal böyle olunca ben dedim ki yol arkadaşlarıma, ben bir dahaki dönem 21 Eylül'den itibaren ticaret ahlakını anlatayım, işveren ahlakını anlatayım, iş ahlakını anlatayım, yol yolcu ahlakını anlatayım, anne baba ahlakını anlatayım, ...komşu hak, an, ahlakını anlatayım, evlat hakkını ak, anlatayım, ihtilaf ahlakını anlatayım, infak ahlakını anlatayım, hizmet ahlakını anlatayım, anlatayım da anlatayım. Neyle? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hayatı ve onun yetiştirdiği talebeler olan sahabenin hayatının üzerinden. Siyerin gölgesinde ahlak ekti mi diyeceğiz... İki serlevayla yürüyeceğiz. İnneke le ala hulukin azim. Muhakkak isen muhteşem ve muazzam bir ahlakın üzeresin. Ve Ayşe anamızın sözü. Hulukuhu Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. İki söz. Biri ayet, biri rivayet. Bizim serlevhamız olacak. Bu serlevha çerçevesinden de Allah izin verirse yürüyeceğiz. Allah o günü erdirsin, onun da hakkını vermeyi nasip eylesin. Canım kardeşlerim, söyleyecek bir birkaç sözüm daha var, ezana kadar yürüyeceğiz, ezan okunursa susacağım, ezanı dinleyeceğiz, sonra devam edeceğim ama, ezana kadar bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlarla uzun bir zamandır, üzerinde çalıştığımız bir proje var, elhamdülillah belli bir kıvama geldi, ilk müjdesini de size veriyorum. Rabbim nasip ederse, 2013-2014 eğitim dönemini yani Ekim başından Mayıs sonuna kadar olan süreci Siyer araştırmaları merkezi olarak seni anlamayan yürek kalmasın üst başlığıyla Siyer yılı olarak ilan ediyoruz. Bu Siyer yılı kapsamında bir yıl boyunca Toplantılar yapılacak, programlar yapılacak, yayınlar düzenlenecek, sempozyumlar yapılacak, uluslararası çapta bazı etkinlikler yapılacak inşallah, kitaplar çıkarılacak, broşürler hazırlanacak, birçok şey yapılacak. Yapılacak şeyler konusunda yoğun bir çaba veriyor arkadaşlar. Ben sadece netleşen birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse bu siyer yılı kapsamında Muhteşem ahlak derslerimiz de o yılın bir parçası olacak. Bilenler biliyor, bilmeyenlere de buradan duyurayım. Geçen seneden itibaren başlattığımız bir meclis programı var. Suffa Meclisleri ders halkalarımızın kalitesini arttırma adına başlattığımız bir proje. O projede beş yıllık bir program dairesinde yürüdük. Elhamdülillah ilk yıl olmasına rağmen... Halka sayısı bildiğim kadarıyla inşallah yanlış değildir. 300 halkaya ulaştı. Dünyanın her tarafında var. Türkiye'de birçok yerde var. İnternet üzerinden gayret eden ve katılan kardeşlerimiz var. Ve halkaya katılan insan sayısı da 2000'in üzerine geçti şu anda bildiğim kadarıyla. Seneye Suffa meclislerinin konusu da siyer olacak. Ve siyer dersleri de meclislerimizin tamamında inşallah ders olarak işlenecek. Kardeşler dağıttılar mı bilmiyorum. Bilgi forumları var arkasında da tanışma forumları var. Bu bilgi forumlarına bulunduğunuz yerde SUFFA meclislerinde olanlar yazmasın ama yeni katılmak istiyorum. Muallim olarak katılmak istiyorum, talebe olarak katılmak istiyorum. Diyen kardeşlerimiz bunları doldursun Arkadaşlara teslim etsinler Onlar ilgilenecekler Bu yıl kapsamında İnşallah Suffa meclislerinin takip edeceği 32 dersten oluşan Siyer derslerini ihtiva eden Ama siyerin tarihi anlatımını değil Fıkhını Hikmetini anlatan bir kitabı Sizlere yetiştireceğiz Allah nasip ederse Ekim ayında dua edin Siyerin ana kaynaklarından olan İbn Saad'ın tercümesi bitti. Yoğun bir çalışmayla bu yıl kazandırılacak size. İbn Saad'ın tabakatının bitmesiyle uluslararası çapta bir İbn Saad sempozyumu yapılacak. O sempozyumda bu ana kaynak biraz daha masa yatırılıp konuşulacak. O sempozyum çerçevesinde de Allah izin verirse ücretsiz dağıtılacak bir broşürle mesele biraz daha insanlara anlatılacak. 50 kitap mı olur, 30 mu olur, 20 mi olur bilmiyorum. Şu anda arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar. Bir Asr-ı Saadet serisi Ekim ayında sizlerle buluşacak. Sahasında uzman olan hocalarımıza şu anda bunun hazırlığı başladı, devam ediyor. Asr-ı Saadet'ten miza, Asr-ı Saadet'te spor, Asr-ı Saadet'te tarım, Asr-ı Saadet'te cihat, Asr-ı Saadet'te şu, Asr-ı Saadet'te bu. Asr-ı Saadet dünyasını bize anlatan bir seri de Allah nasip ederse Ekim ayına yetişecek. Okullarımıza siyer dersi var biliyorsunuz. Siyer araştırmalar merkezi bundan geri kalır mı? 5. sınıf ve 9. sınıflara siyer dersine yardımcı olabilecek iki kitap hazırlığı bitmek üzere onlar da Ekim'de bize kavuşacak inşallah. Sufa meclislerimizin takip edeceği ve sizlerin de inşallah iştirak edecekleri bir başka proje. Bu yıl içerisinde Resulullah'ın sünnetini hayatlarımıza taşıma adına 32 tane kavli sünnet, 32 tane fiili sünnet hazırlandı. Size bir broşürle takdim edilecek her hafta Allah Resulü'nün bir fiili, bir kavli sünnetinizi, sünnetini Hayatlarınıza taşıma adına gayret içerisinde olacaksınız. Yani sünnet üzere yaşama adına siyer yılı bizi bir kaldıracak ayağı inşallah. Onun dışında siyer sayfası, siyer mektebi, siyer akademisi de şu anda çalışma noktasında olduğumuz işler ve bunun dışında başka çalışmalar da var. Onlar da işin sürprizi olsun. Allah hitamını erdirsin. Yapmayı, hepsinden istifade etmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, bugün son. İnşallah Allah iyi ömür verirse 21 Eylül'e kadar 4 aylık zamanımız var. Yatmak yok değil mi? Uyumayan ve uyutmayan adamları anlattım size. İmam Zeynel Abidini dinleyip de sırtında yük taşımayan adam, İmam Zeynel Abidini demek ki dinleyememiş ya da ben anlatamamışım. Bir tarafta hastalık var. Size öyle adamlar anlattım ki onlar uyumadılar ve uyutmadılar. Siz de inşallah uyumayacaksınız, uyutmayacaksınız. Bu dört ay içerisinde sizden iki şey istiyorum. Bir, imkanı olanlar. Gelecek sene siyer dersine zemin olsun diye, bu yaz döneminde siyer atlasını ve Kasım Şulul Hoca'nın son peygamber Hz. Muhammed kitabını okusunlar, okusunlar inşallah. Okuyun mu diyeyim, emir mi diyeyim bilmiyorum ama kibar konuşayım ama anlayın. Okuyun ki, üzerine bina ettiğimiz şeyler daha güzel şekillensin. Ezan okunuyor, Ömer nerede? Ömer de gelsin. Buradan da bir ezan okusun. Taşların da hakkı var. Biz susalım, ezanı dinleyelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu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 حي على Bu ezanlardan bizi mahrum etmesin. Ben Eyüp Sultan'ın birçok şeyini seviyorum da şu ezanlarına da bayılıyorum. Bazen açıyorum camı sadece o ezanı dinliyorum. O kadar güzel bir name, o kadar güzel bir çağrı ki Mevla mahrum olanlardan mahrum olanlara bir an önce bunu kavuştursun. Mahrum olanlara kavuşması adına da bizleri vesile kılsın inşallah. Kaldığım yerden devam ediyorum. Aziz kardeşlerim yaz döneminde okuyacağınız kitapları söyledim. İnşallah siyer atlasını ve son peygamber Hazreti Muhammed kitabını okuyacaksınız ki ahlak derslerine ve siyer derslerine bir zemin olsun onların üzerinden konuşalım. Ramazan adına kardeşlerimizin hazırlıkları var onları size duyuracaklar. Ama artık geleneksel hale gelen iki programımız var devam edecek. Bedir gecesi Ramazan'ın 17. gecesi inşallah yine burada olacak. Kadir gecesi hakkında da size bilgi verecekler kardeşlerimiz. Geçen sene başlattığımız geleneği bir daha hatırlatıyorum size Bilinç adına size bir şeyler söyledim onları unutmadınız aklınızda duruyor Her hafta bir bilinci kuşanma adına da gayret gösteriyorsunuz İnşallah bu güzel günlerde Kur'an'la münasebetimizi biraz daha kavileştirme adına Şimdiden hedefini koymayanlar koysunlar Kadir gecesine kadar inşallah Allah'ın kitabını iki kere hatmedeceğiz. edeceğiz. Bu manada imkanı olanlar bu iki hatimden bir tanesini mealli yapabilirler. Ama yapamayanlardan iki hatim özellikle istiyorum. İnşallah Bedir gecesinde, Ramazan'ın 17. gecesinde burada Bedri anlama adına bir araya geldiğimiz zaman o okunmuş hatimler üzerinden ellerimizi kaldıracağız ve Suriye'deki kardeşlerimizin bedri yaşamaları için dua edeceğiz. İnşallah o güne kalmaz. İnşallah o gün bayram ederiz. Bedirimiz hilal olur o zaman ama olmazsa o gün inşallah biz Bedir gecesi bir bedir yaşasınlar diye Suriye'deki kardeşlerimizin dua dua yakaracağız. Kadir gecesinde bir araya geldiğimizde de okunan o hatimleri inşallah evlatlarımıza bağışlayacağız. Ve diyeceğiz ki ya Rabbi bizim Nuh kadar imanımız yok ki Kenan gibi çocuklara hazmedebilelim. Bize namazsız çocuk verme. Tesettürü sevmeyen çocuk bizlere nasip etme. Kur'an'dan imandan mahrum olan nesillerle Bizleri karşı karşıya getirme diye dua dua kadir gecesi, kader gecesi burada Rabbimize dua dua yakaracağız inşallah. Onun için yaz döneminde bu iki hatmi de sizlerden bekliyorum istiyorum. Allah bu söylenenlerin hepsini yerine getirmeyi nasip etsin. Bu tanışma forumlarını da dolduracaksınız. Kardeşlerimiz diyorlar ki yük ağır. El uzatacak başka kardeşlere ihtiyaç var. Sizlerden bu manada el istiyorlar. Hizmette görev alacak insanların el uzatmaları adına, gayret adına bir şeyler yapmalarını istiyorlar. Ben kardeşler adına bunu da size söyleyeyim. Şimdi bu dersler boyunca bana çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vereceğim, sözlerimi toparlayacağım. Çok sorulan soru dedim de aklıma bir soru geldi onu da söyleyeyim. Meraklı bazı izleyicilerimiz var. Işık vurunca benim yüzük sarı gözüküyormuş. Hocam altın yüzük mü takıyorsun diye soruyorlar. Latife olsun Resulullah'ın çıkarıp attığı bir şeyi ben nasıl takarım? Gümüş size şahit olun o meraklara da bu duyurulsun. Soru o değil bu işin latifesi. Soru şu çok soruyorlar muhakkak içinizden bazı kardeşlerimiz de bu soruyu akıllarından geçirdiler. Diyorlar ki: "Hocam sen Ehlibeyt'in neslinden bahsettin. Eyvallah." E şimdi kendisini Ehlibeyt diye gösteren bir sürü adam var. Ahlak adına bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Birisi yazmış, falanca bir yerde bir bakkal var, Ehlibeyt'ten diyor, çevirmediği dolap yok, affedersiniz. Ehlibeyt diyor. Amerika'nın çıkarları adına her türlü işi yapıyor adı şerifmiş adı seyitmiş ne olursa olsun yaptığı iş ortada böyle adamları nasıl değerlendireceğiz soru mühim değil mi soru mühim soruya Kur'an'ımızdan cevabımız var elhamdülillah derdimizi biraz daha iyi anlama adına bu soru da önemli bakın iki peygamberin üzerinden bu meseleyi biz çok iyi anlayabiliyoruz. Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim Hadiseyi biliyorsunuz Hazreti Nuh Tufanın o öncesinde Hud süresinde anlatılıyor Oradan da okuyun detaylı bir biçimde Oğlu Kenan'ı Gemiye almak için feryat gösteriyor Bir baba şefkati Ve babanın yanan yüreğiyle Oğlum gel diyor bak Tufan olacak boğulacaksın Şu olacak bu olacak Oğul gelmiyor O gelmiyor ben dağlara sığınırım diyor, şunu diyor, bunu diyor. O anda bir dalga geliyor, oğulla babanın arasını kesiyor. Ve Kenan o tufanın, selinin içerisinde boğulup gidiyor. Hazreti Nuh bir baba, yanan yüreğiyle, Ya Rabbi diyor, senin vaadin hak, ona bir itiraz yok. Ama o benim ehlimdendi. Ehlimden olması adına, onu bana bağışlasaydın gibi bir sözü orada söylüyor. Peki Rabbimiz ne diyor? Kale ya Nuh, innehu min ehlik, innehu amelun gayru salih. Dedik ki ey Nuh, o senin ehlinden değildir. Çünkü onun ameli salih olamayan bir ameldir. Ne dedi Rabbimiz anladınız mı inceliği? Baba Nuh, Baba Nuh olmasına rağmen, Senin ehlinden değildi diyor. Neden? İman varsa, Allah'ın kitabına, Peygamberin sünnetine göre yaşıyorsa, O adamın ehli beytim, ehli beytim, ehli beyttenim sözünün bir anlamı var. Yoksa eğer hayat yoksa, onun hayatında imana ait izler yoksa istediği kadar ben ehlibeyttenim desin. Sadece o söz havada bir sözdür. Meseleyi Hazreti Adem'in çocukları üzerinden de anlarsınız. Hazreti Adem'in iki çocuğu vardı. Kabil, Habil. Hangisi Adem'in ehlibeytiydi? Habil. Kabil'in ehlibeytliği bitti. İftal oldu. Hazreti İbrahim'in üzerinden de anlıyoruz. Bakara 124, o açın okuyun göreceksiniz. Hadise uzun öncesi var, kelimelerle sınanmış, her imtihanı yüzünün akıyla tamamlamış. Allah vaat ediyor, seni ümmetlere imam kılacağım diyor. Hz. İbrahim ne diyor? Ya Rabbi neslimi de, zalimler ahdime erişemez diyor. Zalim oldun ve en büyük zulüm olan şirki işledin, ehli beyt damarı kesildi. Baban peygamber olsa dahi bir faydası yok. Ama sen baban peygamberin şeriatına göre davrandın. Sen onun ehlindensin, ehli beytindensin. Anladınız değil mi? Mesele bu. Şimdi bazı nadanlar, bazı aklı evveller, başka şeyler de diyeceğim ama bu kürsünün sözü değil onlar. Diyorlar ki sahabe içerisinde münafık ve mürtet var mıydı? Böyle soru soruluyor biliyor musunuz? Siz bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Şu soruya verilecek cevap şudur. Bu soruyu soran adam... Ya cahildir... Ya haindir... Başka alternatif yok. İnanın budur. Nasıl böyle bir soru sorulur Allah aşkına? Ne demek sahabe içerisinde münafık ya da mürtet var mıydı? Siz bugün Abdullah İblis Selül'ün hayatını okuduğunuz zaman... Sahabenin içerisinden münafık hayatını mı okuyorsunuz? Yoksa asr-ı saadette bir münafın hayatını mı okuyorsunuz? Siz Hanzalan'ın babasını okuduğunuz zaman Ebu Amr'ı asr-ı saadetten bir münafık mı okuyorsunuz? Yoksa sahabe içerisinden bir münafık mı okuyorsunuz? Arkadaş Resulullah'ın tescilli münafık dediği münafıktır. Resulullah'ın ellemeyip bıraktığı ve bir sır olarak sadece Huzeyfe İbni Yemana bıraktığı o sırları sahabe bile elde edememiş. Sen 14 asır sonra gelmişsin. Sen mi ortaya çıkaracaksın? Bu nasıl bir iştir? Böyle bir soruyu sormaya hiçbir zaman hakkımız yok. Sahabe içerisinde mürtet yoktu ama asrı sadette mürtet çoktu. Biz onları da biliriz. Sahabe ile o kelimeyi yan yana getirmeyiz. Aynen ehli beytle ahlak dışı kelimeyi yan yana getirmediğimiz gibi. Aziz kardeşlerim son sözüm şu. Dedim ki bunu gelecek dönemin son gelecek dönemin ilk dersinde anlatayım. Sabredemedim şimdi anlatacağım. Biliyorsunuz Allah nasip ederse bir dahaki hafta cumartesi günü Ebu Eyyub El Ensari'nin huzurunda İstanbul programını icra etmek için Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya geleceğiz. Ve inşallah Ebu Eyyub El dinleyeceğiz orada. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bir kitabımız var iman etmişiz. O diridir şimdi bizi duyuyor. Buradan ona her zaman selam gönderiyoruz. Allah selamlarımızı ulaştırsın. Onun çok sevdiği bir dostu var. Çok sevdiği. Öyle ki. Hayatlarında inanılmaz bir benzerlik var bir gün Vakit olur da size biraz detaylı anlatırım O sahabinin İstanbul'da da ayak izleri var Biz Fetih orduları içerisinde İstanbul'a gelen sahabi sayısının 63 olduğunu biliyoruz 63'ten bir tanesi de Ukbe İbni Amir'dir Allah ondan da ebeden razı olsun Şimdi o Ukbe İbni Amir'in bize rivayet ettiği bir hadis var Hadisin öncesinde sizi bir Uhud'a götüreyim. Uhud'un sıkıntılı bir anı, Resulullah'ı korumak için sahabe can siper olmuş önünde, önünde oturmuş birisi Sad bin vakkaz, ok atıyor Resulullah'ı koruma adına, gelen oklara okla karşılık veriyor, Efendimiz onun arkasında düşen okları topluyor, ona veriyor, her verdiği zaman da şunu söylüyor, ''İrmiyasat fedeke ebi ve ummi. Anam babam sana feda olsun Eysad, at. Biz böyle bir müjdenin sahibi olmayacağız. Ama bu müjdeye yaklaşacak çok önemli bir söz söyleyeceğim. Siz Arif'siniz, Arif'e tarif yok. Bu sözümden ne kastettiğimi çok anlayacaksınız. Resulullah benim gibi haşa sözü dolandırıp durmaz. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla da demez kıza söylenen kıza söylenir geline söylenen geline söylenir ben de bu sözü hepinize söylüyorum artık ne anlarsanız diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah bir ok sayesinde üç kişiyi cennete sokar Allah bir ok sayesinde üç kişiyi cennete sokar bir Allah yolunda mücadele eden mücahitlere ok yapmak için ok yapan usta 2 o oku alıp cihat meydanlarında Allah adına ve Allah namına kullanan mücahit Üç, yere atılmış okları toplayıp tekrardan o mücahide atması için veren adam Başka söz söyleyeyim mi? Ok atılıyor. Ya ok yapın, ya atın, ya atana ok toplayın. Allah bizi üçünden başka bir halde de bırakmasın. Hakkınızı helal edin. Benden bir hak varsa ananızın sütü gibi helal olsun. Hak ve hakikat adına buraya geldik. Allah bir daha hak ve hakikat adına bizleri toplasın. Geceniz, gününüz, recebiniz, şabanınız, ramazanınız mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.